Oh yeah. çekcaste. Merhaba Kainat, bugün 18 Mart, Çarşamba. Yıl 2015, ay 3, gün 77, Kasım 131. 1436, Hicri Cemaziyelevvel 27, 1431, Rumi Mart 5. Çanakkale Zaferi, 1915. Şehitler Günü. Koca Karı Soğuklarının Sonu. Kırlangıç Fırtınası. Günün Malumatı, Yaşlılar Haftası.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 İbdi seferberlik ilanı olanda, bir od düştü cümle ağladı. Gidiyorum düşmana karşı o gençliğime yara Çanakkale Herkes Açık Radyo Burası, 94.9 Radyo.com ve Açık Gazete başladı. Özel Açık Gazete yapıyoruz bu destek döneminde. Ömer Madre Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Çanakkale içinde adlı türküyle başladık. Ruhi Su söylüyordu sol olarak Çanakkale'de de asırlık zaferin kutlanacağı deniz zaferinin 100. yıl dönümü bugün iki ayrı törenle kutlanıp şehitlerin anılacağı haberi var. Bir bilgiye göre de halka Çanakkale törenlerinin halka kapalı olduğu birlik ve beraberliğin sembolü olmasına rağmen 100. yılında skandal kararlara imza atıldığı da belirtiliyor haberlerin ve şehitlikteki törenler halkın katılımına kapatılmış bu da ilk defa duyulduğumuz bir şey basın mensuplarına da akreditasyon engeli getirilmiş başbakanlık basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğü yandaş olmayan medyanın törenleri izlemesini yasakladı diyor zaman gazetesinin sürmahşetten haberi ilginç bir durum Çağrı'da da bulunulmuş Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Cumhurbaşkanına, e, e, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliği yaptığı törenlerdeki ayrımcılıktan vazgeçilmesi çağrısında da bulunmuş. Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlu olsun deniyor. Aynı anda da biz gene de Galeanu'dan da vazgeçmeyelim. Çünkü Çanakkale'de bu 100 yıl önceki büyük savaş çatışma elbette çok önemli ama ondan 2000 yıl daha önce, 2000 hatta 500 yıl daha önce Homeros'un Ozan Homeros'un anlattığına göre Troya'da, Çanakkale'de gelip buldu tarihin akışını değiştiren çok önemli bir savaş daha olmuştu. Şimdi ona bakalım.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 Ne bir şey vardı ne de hiç kimse. Hayaletler bile yoktu. Sadece dilsiz taşlar ve kalıntıların arasında otlayacak yeşillik arayan koyun. Ancak kör ozan artık orada bulunmayan büyük şehri görmeyi başardı. Onun surlarla çevrili olup körfezin üzerindeki tepede yükseldiğini gördü ve onu yerle bir etmiş olan savaşın naralarını ve kılıç şakırtılarını duydu. Ve bunları bir şarkıyla dile getirdi. Bu Troya'nın yeniden kuruluşu oldu. Troya yok oluşunun üzerinden dört buçuk asır geçtikten sonra Homeros'un sözleriyle hayat bulup yeniden doğdu. Ve unutulmaya mahkum olan Troya savaşı bütün savaşların en ünlüsüne dönüştü. Tarihçiler onun bir ticaret savaşı olduğunu söylüyorlar. Troyalılar Karadeniz'e doğru açılan geçidi kapatmışlardı ve buradan geçiş için çok paralar alıyorlardı. Yunanlar Troya'yı Çanakkale Boğazı'ndan Doğu'ya doğru giden bir yol açmak için yakıp yıktılar. Zaten dünya tarihindeki bütün ya da neredeyse bütün savaşların nedeni ticaridir. O halde kendine özgü çok az bir özelliği olan bu savaşı hatırlanmaya değer kılan ne? Troya'nın taşları doğal süreçlerini tamamlayarak tamamen kuma dönüşmek üzereydiler ki, Homeros onları gördü ve dinledi. Onun söylediği şarkılar sadece bir hayal ürünü müydü acaba? Bir kuğu yumurtasından doğmuş olan kraliçe Heleneyi kurtarmak üzere oluşturulan 1200 gemilik donanma sadece bir hayal ürünü müydü? Ahileus'un mağlup ettiği Hector'u Hector atların çektiği bir arabanın arkasına bağlayıp kuşatma altındaki kentin surlarının etrafında defalarca dolaştırdığını Ömeros mu uydurdu? Peki Paris kaybetmek üzereyken Afrodite'nin onu sihirli bir sis tabakasına sararak kurtarması bir sanrının ya da sarhoşluğun eseri olmuş olamaz mı? Peki Apollo'nun öldürücü okunu Ahileus'un topuğuna nişanlaması? Troyalıları kandıran devasa at atın yaratıcısı diğer adı İlyada olan Odysseus destanları mıdır acaba? 10 yıl süren bu savaştan karısı tarafından banyoda öldürülsün diye dönen Muzaffer Agamemnon'un sonu ne kadar gerçektir. Bize son derece kıskanç, intikamcı, hain gözüken bu kadınlar ve bu erkekler, bu tanrıçalar ve bu tanrılar var oldular mı acaba? Kim bilir hiç var oldular mı? Emin olduğumuz tek gerçek var olmayı bugün hala sürdürdükleri.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 Yayıncı Evet tarihte bugüne dönelim 1915'te bugün tabi Çanakkale Deniz Harekatı yapıldı Birleşik Donanma Müttefikler denilen Kuvvetlerin Donanması Çanakkale Boğazı'nda ağır hasar gördü Ve sonunda geri çekilmek zorunda kaldı 100. yıl dönümünde Bu Buruk zafer değilim. Sayılar konusunda da tereddütler var. Ama en ilginç olanı da tabii halka kapalı tören olması. Yani Türkiye tarihinde en çok o, haklı bir övünce e, konu olan ve kendisinden çok daha güçlü olduğu belirtilen kuvvetlere karşı büyük bir e, sıradan Neferlerin de büyük çabalarıyla bir diren, direniş göstermelerini mümkün kılan mucizevi bir savaş var. O kadar da halka kapalı olmayacakmış. 1200 kişilik prototip tribünde özel davetliler yerini alacaklarmış ama. Seni çağırdılar mı? Yok. Bizim destek yayınları olduğu için ben müsaade edersin, e, izinlerini istedim. Kusura bakmayın dedim özel davetli olmak hoşuma gitmiyor. Sizin hoşunuza gidiyor mu? Özel davetli olmak. 1200 e, kişi var. 1200 kişi ne? 5 kişi olsak neyse. 1200 kişi özel davetli gibi mi olur? Evet. Aa, 1200 kişi olmuş herkese açık olmuş. Böyle şey mi olur? Yaş ortalaması nedir acaba? 1200 kişinin hmm. mi? 50'nin üzerinde olduğuna emin olabilirsiniz. E, o zaman yaşlılara saygı, yaşlılar yılı tamam uygulanıyor. Demek. Haftası. Haftası uygulanıyor demektir. İyi. Bana da iyi davranın Selahattin ve sen bütün yaşlılara sağlık ve sabır diliyoruz dedi ya takvim. Bugün iyi muamele isterim. Tabii ki efendim. İkinci törenmiş bu sizin bahsettiniz. O Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'nde yapılacakmış. Saat 2'de işte e, resmi prosedüre uygulanacakmış. Eee Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapılacakmış. Ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşacakmış. Cumhurbaşkanı yok mu? Cumhurbaşkanı yazmıyor. Vallahi yazmıyor. Mehter takımı var olmaz mı? Mehterem bölümü var. Cumhurbaşkanını sordum. Devlet Halk Tansarı Topluluğu var. Allah Allah. Yani şeyin birinde yazmıyor, göremedim. Hürriyet gazetesi'nde birinde. Törenlere başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberinde çok sayıda bakan katılacakmış. Hala bu tatmin olmadınız? Yüz yıl önce tarih değişti diye hürriyet vermiş ama Churchill'in itirafı hepsi fakat şeyi anlamadım ben. Cumhurbaşkanının burada halkta yok arasında. Ce, halk sen var da Halkın olmadığını sen söyledin. Neden halkın Özellikle içinde görmüyorsunuz? Var. Tamam işte onlar da halk, VIP halk. Ya da VIP olma bile belki de şeydir, <gülüyor> bu şehit yakınları olduğu söylenen kişilerdir. Ama tam olarak bilmiyorum. Ben içerisinde görmedim ben onu. Ee, 1000-200 kişilik bir şey olacakmış. Açık olmayacakmış. Bu hakikaten duyulmuş, işitilmiş bir şey değil, değil mi? Çok tuhaf yani. Bilmiyorum. Bence biraz daha aşarsak yakın tarihin tozlu sayfalarını, yine yine tozlanmaya başlamış olan o ufak sayfalarını benzer olaylarla çok karşılaşabiliriz. Yani tabii yaşlar haftası olduğu için size bu şekilde davranmam gerekiyor ama haklısınız. Tamam. Peki. Ne yapalım? Ama Cumhurbaşkanı gideceğine dair bir şey, şey yok. Ee, bilgi yok. Zaten Buna... kızgınmış kendisi son zamanlarda. En son Cumhurbaşkanı protokol sırasında yaşanan aksaklığı küsüse çıkınca bizzat kendisini düzeltmiş. Kızmış ama suratından belli. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Kars'ta. Haydar Aliyev Teknik Lisesi'nin açılışını yaparken bu aksaklık meydana gelmiş. Önce İstiklal Marşı okumuş. Protokolle protokol ayakta Azeri Milli Marşı'nın okumasını beklemiş ama marş başlamamış. Heradan önce protokol müdürünü ardından protokoldeki bazı görevlilerden bilgi almış. Onları görevden de almış mı? Yok. Ha, sadece ne olmuş bilgi marşa? Almış? Azeri Marşı'na havaya mı karışmış? Küçük çıkmış demiş ki öncelikle bir protokol hatası düzeltelim demiş. Ve Azerbaycan milli marşı çalınmaya başlamış. Hep hep yazdan söylenmiş mi? Bilmiyorum. Ezbere biliniyor mu acaba? Peki şey nerede? 16 Türk Devletini temsil eden duşa kabineoğulları vesaire diğerleri. Ha, o o kaktı galiba. Şurada parklardaki yani törenlerde ben görmüyorum o. Gösteriyi. Ama 16 Türk Devleti yazdığınız zaman Erdoğan'ın ortadaki fotoğrafı çıkıyor artık Google'da. Bu da büyük bir başarı değil mi? Evet. Yani 16 Türk Devleti diye yazıyorsunuz Google'a. Ve direkt çıkan sayfada Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan var. Aşağıya doğru iniyor. Aşağıya doğru inmiyor. İşte ortada duruyor. Zaten belki de aşağıdaydı. En sonuncusu. Evet. Peki. Şimdi bu diğer haberlerimize de bir göz atalım. 1940'ta bugün ve Dünya Savaşı'nda mihver devletleri bir ittifak yapmışlar. Mihver kurulmuş. Aksis. Adolf Hitler ve Benito Mussolini Brenner geçidinde Alpler'de toplanmışlar. Bir yere gelmişler ve Fransa ve Birleşik Krallığa, yani İngiltere'ye karşı bir ittifak kurmuşlar. Gerisini biliyorsun. Evet. 1965'te de Kozmonot, o zaman kağıdıyla Sovyetler Birliği Şimdi Rusya diyoruz. Aleksey Leonov Rus Kozmonot Voskot 2 aracını uzay aracını terk edip 12 dakikayla uzay yürüyüşü yapmış. Tarihin i̇lk. tarihin ilk uzay yürüyüşü. İkinciyi kim yaptı? Onu bilmiyorum da bu aralar yapılması çok da zor olmayan bir şey olduğu söyleniyor uzay yürüyüşünün. Yakın zamanda çok daha farklı mecralarda da yapılacakmış uzayın, farklı mecralarında da yapılacakmış bu yolculuk. Bakalım göreceğiz. Ama ilk olması önemli tabii ki. Uzayda bir mehter yürüyüş yapsaydı aslında hoş olabilirdi. İlk önce birini çıkarabilsinler de ondan sonra belki mehter yürüyüşü gösterisi gelir. Uzayda bir iki geri mesela hoş olmaz mı? Olabilir tabii ki. Köste çalınır be uzayın derinliklerinde. Neyse. <gülüyor> peki şimdi diğer haberlere geçelim ee, hemen vereyim kötü ya da kimine göre de iyi haberi İsrail'de seçimlerin sonuçları da yüzde yaklaşık yüzde yetmiş sayımı tamamlandı diyor son elimize geçen haberde ve Binyamin Bibi diye de anılan Binyamin Netanyahu zaferini ilan etmiş oyların çekişmeli geçti seçimler oyların yüzde 24,12'sini alan Netanyahu büyük bir zafer kazandığını ilan etmiş. Seçimden en son seçimden önceki en son konuşmalarından birinde iktidarı döneminde Filistin devleti diye bir şey olamayacağını söylemişti. Ondan birkaç gün önce de binlerce yerleşim yerini tekrardan Filistin topraklarında işgal edip kuracaklarının vaadine yapmıştı, vaadinde bulunmuştu. Bu Bibi. evet Filistinler için. Ve dünyada adalet isteyenler için biraz tatsız bir haber olabilir ama böyle işte şey demiş Likud için büyük bir zafer taraftarlar, coşkulu taraftarlarına bir ben bir konuşma yapmış televidde ve diğer merke ortanın sağındaki partilerle de konuştum yeni bir hükümeti. Hiç gecikmeden kuracağım demiş BBC News'dan, dünya haberlerinden bakıyorum. Büyük bir zafer demiş. Büyük bir zafer mi? Sayı saymasından da şüpheliyim 24 oyları %25'i bile değil. Büyük bir zafer oluyor. Siyonist Birliği Partisi'nin başa baş götürüyorlardı. 120 koltuklu bir sandalyeli bir meclis. 29'unu alması bekleniyormuş. 24'te Siyonist Birliği'ye gidiyor. 120 koltuk mu? 120 koltuklu meclis mi olur ya? Biraz ee, az değil mi? Yok. Nüfusa orantılı. Nüfusa orantılı. Ne bileyim böyle meclis dediğiniz zaman insanların birbirine değilsin değil diye mi? falan. Bir Yaklaşık benim. Knesset denen parlamentoda. Fakat bütün her şeye rağmen kazandım demiş. Büyük bir zaferdir demiş. Yitzhak da Siyonist Birliği'nin e, ilk çıkan oylamalara göre yani sandık kapandıktan sonraki ilk açıklamalara göre ben, ben büyük bir zafer kazandım diyen de Yitzhak Herzog var ama hangisinin doğru, daha doğru söylediğini bilemiyorum. Sonuç olarak bir koalisyon kurulacak fakat e, ilginç bir şey var İsrail'in bu konularını iyi takip eden gazetecilerinden Jonathan Cook şey demiş, yani bu biraz yeni bir koalisyona da tekrar yeni bir seçim, yeni bir koalisyona gitmek zorunda kalabilirler. Çok ortada bir sonuç demiş. Diğer muhafazakar sağ partiler destek vermesi. Verseler bile kolay ayakta kalabilecek bir şey gibi gözükmüyor deniyor. Bilmiyorum. Çok detaylarını bilmiyorum ama böyle bir şey varmış. Çok karmaşık evet. e, sistemi istiyorduk. O kadar az sandalye sayısı varmış. Evet, şimdi bir seçimlerden bahsetmişken dün birkaç günden beri belki ikinci haftadır takip etmekteyiz, en az 10 günden beri takip etmekte olduğumuz önemli bir şey var. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri en yüksek oyu alan profesör Doktor Raşit Tükel, ona destek veren akademisyen, öğrenci ve sivil toplum örgütleri Erdoğan'a da bir çağrı yapmışlar ve Rektör Raşit Tükel, sandıktan çıkan sonuca saygı duyulması çağrısında bulunmuşlar. Özgür Özer katılımcı üniversite istediklerini belirtiyor Profesör Tükel Erdoğan'a rektörlük için 3 adayın ismini sunacak olan YÖK'ün bugün YÖK'te var Yüksek Öğretim Kurulu'nda oy kullananların iradesine saygı göstermesini istemiş YÖK'ün Oylarımızın da takipçisi olacak diyor. Hocaların pankart açtığı da belirtiliyor. Miray Tamer'in de haberi var. Bugünkü taraf gazetesinden okuyabiliriz. Rektörümüz Raşit Tükel, oylarımıza sahip çıkıyoruz. Oylarımıza ve demokrasiye sahip çıkıyoruz diyorlar. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, ÖÜD, o da bir açıklama yapmış ve yok ve Cumhurbaşkanı sandığın iradesine saygı duymalı diyor. Dün de belirttiğimiz bir de rektör Raşit Tükel e, diye bir site var internet üzerinde web sitesi orada da 10.356 kişi imzalamış. 10.000'in 10 üzerine çıktı. Dün biz burada bu, bu saatlerde aşağı yukarı baktığımızda 6.000 civarında. Evet 6.000 civarındaydı. 1202 oy almıştı Raşit Tükel ve birinci olmuştu şimdi destekte de. destek imzaları da geliyor. Sembolik imzalar ama Raşit Tükel'in yanında olduğunu göstermek isteyen insanlar da bu sayfaya girip imzalarını verebilirler yine de. rektör.rashitduken.com Evet, 10.000 üzerinde, hatta 10.500'e doğru gidiyor. Şirin Paizban'ın da konuğu olmuştu yine Türk'te Profesör Tükel ve beklentiniz nedir sorusuna çok net bir kısa bir cevap vermiş. Gökten sıralamayı değiştirmemesini, Cumhurbaşkanlığının da seçim sonuçlarına saygı gösterip uygun atama yapmasını bekliyoruz diye. Yani adayların da rakiplerinin de daha doğrusu etik bir davranışla beraber yarıştan çekilmeleri gerekiyor. Kendisi söylememiş bunu belki ama bu konuşmasında. Evet. Yan yani çekilme çekinmemeleri... demokrasine gerektirdiği buydu. Raşit Hoca aynen bunu yapmıştı bir önceki seçimde. Evet, demokrasinin ve etiğin Temel kuralı bu. San yani şeyde e, bu sözün ettiğimiz sitede ıı, Rektör Raşit Tüken.com sitesinde şöyle deniyor. Sandık iradesine saygı gösterilmelidir. Raşit Tüken İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak atanmalıdır. Yapılan rektörlük seçimlerinde öğretim üyeleri sandığa giderek demokratik, özerk ve özgür bir üniversite için tercihlerini Profesör Raşit Tükel'den yana yapmışlardır. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite girişiminin üyesi Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu yürütücüsü Profesör Doktor Raşit Tükel seçimde 1202 oy alarak birinci olmuştur. Biz aşağıda imzası olanlar, seçimde birinci sıranın dışında yer alan adayları sandığın iradesini dikkate almaya ve adaylıktan çekilmeye, YÖK'e tek aday olarak Profesör Doktor Raşit Tükel'i sunmaya ve Cumhurbaşkanı'nı sandığın iradesine saygı göstermeye ve Profesör Doktor Raşit Tükel'i rektör olarak atamaya davet ediyoruz. İmza. Yeni Şafak Gazetesi'nin maşetine bakalım. Ee, internet sitesinde belki de, de, gazetede de vardır bunu görebiliriz. Enişafak gazetesi yokmuş elimizde bugün. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde TKP ve paralel işbirliği deniliyor. İstanbul Üniversitesi'ndeki rektörlük seçiminde paralel yapı sosyalist ve komünist öğrenci derleklerinde desteklediği Raşit Tükel oy verdi. Peki Ma ama seçim yapıldığını kabul ediyor değil mi? Evet evet onu da söylüyor. Muhafazakar akademisyenler ise Mahmut Ak'ı destekliyor. Edebiyat Fakültesi kökenli aday AK, geçmişten bu yana tıp kökenlilerin kazandığı seçimlerde 908 oy almış. İşte burada genel prosedürden neler olduğunu yani bahsediyorlar. Yani 300 yakın bir fark almış ama, evet, ama saygı bir Yok bir fark yaratalım diyorlar. Rektör yardımcısı olmadan önce Edebiyat Fakültesi tarif bölümünde görev olan Profesör AK, yani ikinci kişi, Diğer fakülte mensuplarının da hatırı sayılır bir oy kitlesi kazanmış demiş. Seçimi kim kazanmış onu söylüyor mu? HSEYK ittifakının devamıymış bu. İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimleri HSYK seçim sürecine de benzerlik gösteriyor demiş. Seçim öncesi paralel yapı mensuplarına mensubu yargıçların, sosyal demokrat yargı mensuplarını kurduğu sabın seçimler için çıkardı adayları, destekleyici iddiaları ağırlık kazanmıştır deniyor. Böyle tamam, öyle devam ediyor. Bu bir dakika ama durun. da... Büyük onda... bir saygısızlık bu devam. Hayır söyleniyor. şafak okurları olarak sizler ne diyorsunuz? Ya haberde bir şey yok. Selahattin Beycan. Haberde bir şey yok. Orada söylüyor kimin kazandığını, kimin ne yaptığını söylüyor. Orada bir sorun yok. Buradaki sadece göstermeye çalıştıkları ön plana çıkarmaya çalıştıktır. Ya da Erdoğan'ın kimi seçeneklerine dair kendi imalarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar haberin içerisinde. Ben de ondan bahsediyorum. Tıp dışında ilk rektör olabilir gibi bir argümanları var mesela. Aynen, Burada seçim kaybetmiş. E bu, bu, bu önemli bir kıstas mı Türkiye'de? Ya da yok seçimlerinde önemli bir kıstas mı seçimi kaybetmiş olmak? Bu evet. valla e, e hayatta niye böyle en seç... önemli kıstas bu. Neyse yaşlılar haftası nedeniyle <gülüyor> uzatmayalım konuyu. Değil mi? Selahattin de onay A verdi. Haklısınız. Asla adalet. Ve demokrasiden ya Ne diyor Yeni Şafak? Tıpçı rektör geleneğinin yıkılacağından bahsediyor. Akın gelmesiyle beraber. Mahmut Ak'la beraber. Yani seçimi kaybeden adayın gelmesi lazım ve geleneği yıkması lazım. Öyle mi? Evet. Mahmut Ak'la beraber yıkılacakmış gelerek. Mahmut Ak. Ah soyadı çok güzelmiş. Uygun. Evet. Ak bana bir şey hatırlattı. Ama ah, bir parti. <gülüyor> Cumhurbaşkanı önüne Harun cansız, Raşit Tükel ve Osman Hakk'tan oluşan bir listeyi göndereceğinden bahsediyor. Osman mı oldu şimdi? E Mahmut Hakk diyordunu sonra Osman Hakk oldu. Eğer profesör Hakk seçilirse evet yanlış yazmışlar. Bir karar versin artık. Yeni Şafak gazetesinde Osman Hakk kim, Mahmut Hakk kim? Çok karıştı bu haber. Yani önümdeki haberde Mahmut Ak da başlıyor. Haberin sonunda Osman Hakk'tan bahsediyor. <gülüyor> Raşit cansız ne biz hani? Raşit Tükel Harun Cansız ve Osman Ak'tan oluşan bir listenin göndereceğini tahmin ediyorum. Daha Yeni Şafak gazetesi desteklediği rektör adayının ismine doğru düzgün yazamıyor. Sonra her bunu seçmesini mesajlar yolduyor. Osman Ak yazıyor. Bakın. Muhafazakarlar adına. kocaman. ne yazıyor? Osman Ak. Bundan sonra sana e, biz bir gün yasaklıyorum Yeni Şafak okumayı. Burada ne yazıyor? Mahmut Ak. Demek belki ilk ismidir. Osman Mahmut Ak. Osman Mahmut Ak evet peki çekilmediğini anladık yani adayı. hangisi Etik. Osman Ak mı Mahmut Ak mı ikisi aynı kişidir belki ama nasıl olabilir yazmıyor yazıyorum bir saniye tamam, yazacağım. Osman Mahmut Ak vaktimiz dar bu arada şeyi de söyleyeyim hemen ee, bir saat 9'dan itibaren telefon atlarımızda tekrar çalışmaya başlayacak tabi çalışıyordu zaten yani telefonla arayıp destek de verebilirsiniz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 12. Radyo Şenliği'ndeyiz. Ve telefonlarımız 0212 343 41 41. Bu arada da dün ufak çapta bir rekor kırdık biliyor musun sen bunu? Ben iklim için toplantısındaydım dün. 277'ye ulaştık. Ve bir önceki günün aynı salının Geçen seneki salının çok üstüne çıktığımız gibi abi. en iyi salı oldu. Ayrıca da gelmiş geçmiş en iyi ikinci oldu. Yani büyük bir şeydi yani. Jacques e, desteği ve e, itmesiyle beraber mi bu olay ortaya çıktı? Ee, kalabalık bir e, şey grubundan bahsedeyim. O zaman sordun söyleyeyim. E, Jacques başladı. Mahirler sonra biz Eraslanla biraz gayret gösterdik. Ee, Jack Cohen, Gonca Açıkalın, Meral Akman ve Deniz Akman'ın e, Deniz e, Akalın'ın Açıkalın'ın bir türlü söyleyemedim. E, katkılarıyla kuvvetli bir şey oldu. Gitaresk arkasından da Seda Binbaşgil ile Sera Geray'ın müthiş bir performansıyla gitarışı e, Olay 277'ye kadar çıktı. Orada herkesi de kutluyorum. Geri kalan e, haberleri de vereceğiz. Artık aklarla uğraşmak istemiyorum. Tamam onu. Neden? <gülüyor> Yaşlılar günü olduğu için herhalde tamam. haftası. Ama yarın tekrardan bahsederiz. Osman Akman, Mahmut Akmur, Raşit Bey'in önündeki Yeni Şafak gazetesine bakıp kafanız karışmasın diye arada sırada hatırlatmamız gerekebilir. Bu arada bir de e, bugün e, haberlerden hemen sonra şeyden de bahsedelim. Konu geldi. Önem sırasına göre e, onu söylememeliydik ama şimdi bağlantı yapılabilir. Bu Kabataş macerası var hayatımızda bir de. Tuhaf bir şey. E, orada Kabataş ilk vukuatı değilmiş Zehra Develyoğlu'nun daha önce iki olayı daha ortaya yani çıkmış. Olabilir. Dilinin onları da ve özel haber olarak bakacağız böyle han natif olaylardan bahsediliyor açık kaste Ooh, no, oh, i I sing like a girl And I sing like a frog I'm a lonely boy Frogman Henry yani kurbağa adam Henry Ain't Got No Home adlı çok artık standart olmuş parçayı çaldığını Linz müziğinin önemli simalarından Fats Domino ve Professor Longhair gibi çok önemli müzisyenlerden de etkilenmiş Frogman Henry ve kendisi adına da lakabına da uygun bir şey söyledi yerim yurdum yok ben bir garip kurbağayım demeye getirdi ve kurbağasının gıcırtılarıyla bırakmamalarıyla da bitirdi şarkıyı. Çok hoş bir şarkı. Onun doğum gününde çaldığımız bir şey. 1937'de New Orleans'de, Algeos'da doğmuş bir müzisyen, sanatçı. Ona da bir günaydın dedik. Günaydın kurbağada. Ve biraz önce sözünü ettiğimiz Haber, ta haber takibine geçelim. Cumhuriyet Gazetesi vaziyete el koymuş ve Zehra Develyon'un iki olayı daha ortaya çıktı diye manşetten vermiş. Birinci olay 2010'da aracıyla, arabasıyla Kavacık'tan Başakşehir'e gidiyormuş. Yolda beni selektörlerle taciz etti demiş bir araçla sıkıştırdılar, takip ettiler diye. Arif Y isimli bir yurttaştan şikayetçi olmuş. Sonuç? Ve bir yıl hapis cezası ile e, yargılanmış talebiyle. Arif Y. Develioğlu duruşmaya dahi gelmemiş. Ve sonucu soruyorsun, evet. söylüyorum. Arif Y kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraat etmiş. İşte paralel yapının ne kadar derin olduğunu buradan görebiliyorsunuz. O zaman da mobese görüntüleri şey olmuş ortadan kaldırılmış. Evet. İlginç. Kaldırılmış ve grafik çalışmaları yapılmış. O zamanlar pek popüler olmadığı için hanımefendi e, grafik çalışmaları yapıldığına pek inanmadım ama e, ikincisi neymiş? İkincisi 2011'de. Gezi 2013 değil mi? Evet. Kabataş. Şimdi bu 2010'dakiydi. 2011'de Hmm. kapısına gelip eşini soran ve evrak imzalatmak isteyen bir şahıstan şikayetçi olmuş. Evrakı imzalamayıp kapıyı kapattığını anlatmış Develioğlu. Bunları biz bu Develioğlu olayını esas olarak senin Yeni Şafak'tan öğrenmiştik değil mi? Elif Çakır'a bir mülakat vermiştim. O, o kimden yoktu ki orada? Radikal'den İsmet Berkan'dan sonra bal Baltıçık Pamirleri'ne kadar. İsmet Berkan sonra özür diledi ama ha, değil, tamam Mahmut Mahmut önemli aslında. Ama ortaya o. çıktığı zaman görüntülerim öyle bir şey olmadı. Evet. Ama e, Elif Çakır sonuna kadar da savundu bunu. Neyse yeni şafa savunmana lüzum yok. Ben yeni şafa savunmadım. Ben sadece haberdeki karışıklık üzerine hala kafamın ne kadar net olmadığını göstermeye çalıştım. Bu aklar. Mahmut Şimdi Akla. olaya dönüyoruz. Değil. <gülüyor> 2011'de evrakı imzalamamış ve kapıyı kapatmış. 35 yaşlarında şahıs 35 yaşlarında gri araç gri renkli ve şahıs kaçmış. İmzalatamadan kaçmış mı? Evet. Güzel yapan değil değil mi? Aynı kişi değil, değil. Bu değil. Bu bir yıl sonraki. Apartmandaki güvenlik kameraları da mı gitmiş? Bu gitmiş. Ee, soruşturma nasıl sonuçlanmış diye sual edecek olursan. Evet. E, takipsizlikle. Çünkü gelen kişinin kimliği tespit edilemediği için. Adam da gri çıkmış demek ki. Ya daha evet. doğrusu kimse. Canan Coşkun'un haberi bu Cumhuriyet'ten. 3'te 2013'te Gezi Parkı direnişi sırasında üstleri çıplak elleri deri eldivenli başları bandanalı bir grup 70 ila 80 erkeğin saldırısına, tükürükleri, idrar meseleleri, bebeği bebek arabasının sallamaları, itip yere düşürmeleri vesaire 2 yıl süren soruşturma sonucunda emniyet raporuyla yalanlandı ama sabahın bir grafik çalışmasıyla ortaya yeniden bir eser olarak konduysa da sabah okur, okur temsilcisi de bunun grafik olduğu belirtilmeliydi demiş emniyet ifadelerini vererek. Plan neyse. Evet. Onu da geçtim. Ama teknolojiden bu kadar nefret etmeye gerek yok. Yeni şafağa karşı ben de sabah abanıyorum. Tamam evet, Teknolojiden mı? bu kadar. Biz Selahattin'le sabah okuruz. Sabahçılar. Her sabah. Neyse demek istediğim şey şu. Grafikler, bu tip görüntüler vesaire bu kadar uzak durmaya ve şey yapmaya gerek yok. teknolojiden. yani makine hırdırlığa hiç lüzum yok. IŞİD terör örgütünü yok ettiği eserler eserlerin binlerce yıllık olduğu bilinirken geçmek yani hala da yıkmaya devam ediyor. Ki ufak olanların da kara borsadan satıldığına dair de çeşitli iddialar geliyor. Yani hiç e, çalamadıkları daha Yıkamadıklarını sattıklarına dair çeşitli haberler ve analizler var. Neyse bu binlerce yıllık olduğu bilinen e, eserlerin e, eserler hakkında sevindirici bir haber gelmiş. Kültür mirasını korumaya yönelik çalışmalar yapan Initial Training Network for Digital Cultural Heritage adlı yapı, Işidin Musul Müzesi'nde yok ettiği tarihi eserlerin üç boyutlu yazıcıyla onarılabileceğini hey, veya yeniden işte yapılabileceğini duyurmuş. Yani bu iş. İşte budur ya. Budur. Irak Müzesi'nden çalınan eserlerin Onlar de... torunlarda çıkacak. Onlar özel koleksiyoncuların i̇nsan, kasalarında evet, zaten. İnsanlı torunlar gördüğümüz zaman ortaya çıkaracaklarını. Evet, tabii. Ama şöyle bir durum da var mesela, bir başka teknolojinin güzel tarafını gösterebilecek bir durum. Ee, Suriye resmi ajansı Sana, Laskeye'de bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait keşif uçağının düşürdüğünü duymuş. Hmm. Ama keşif aracında, bu keşif uçağında insan yokmuş. İnsan olmadığı için de galiba savaş yok ortada. Yok. Yani insansız ne savaş? insansız hava aracı düşürmüş. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin uçağı düşürülmüş. Dünyada savaş mı var? Ama e, Suriye tarafından düşürülen bu uçak sonrasında bir savaş olacağına dair çeşitli haberler yok. Peki şeyde yok edilen? Çok Mesela... ilginç bir şey değil mi? Mesela bu insansız hava araçlarıyla alakalı Almanya'da sürekli bir tartışma vardı yakın bir zaman içerisinde. Mesela Afganistan'da, Yemen'de, Suriye'de kontrol edilen bu insansız hava araçlarının kontrol odasının Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üssü olduğu söyleniyordu. Evet. Şimdi Almanya'da savaşta mı oluyor diye insanlar da sormaya başlamıştı. Antolojik olarak lüzumsuz soru böyle bir durum var. Almanya'da kontrol edilen uçaklar Afganistan'da, Yemen'de, Suriye'de insanları öldürüyor. Ama Almanya savaşta değil. Peki ben de başka bir soru soracağım. İncelikten kalksın. Savaşa döneceğiz. incelikten. Bir şey evet. Çok liderine, tane varmış, bir Bu tane buna düşünmüş. dönelim döneriz hemen. Ben bir tek ek soru soracağım. Çok ilginç bir yazı yazmış. George Onbiyo. Hayat ağacının kabuklarını yolmak diye. Ve Malezya'da ve Endonezya'da ve Batı Papua'da işgal altındaki alanda böyle bütün geri halkların bulunduğu bölgelerdeki ormanları kesiyorlarmış. O halkları aydınlar kavuşturmak üzere. O ormanların da 3 boyutlu 3D ile şey yapılması mümkün değil mi? Yağmur ormanlarına falan hepsinin plastikten çıkarılması Elbette mümkün Mümkün mü bilmiyorum ama hayvanları nasıl çıkaracaklar o ayrı bir hikaye. Onları mi? da çıkarsın. Şöyle yani. bir durum oldu geçtiğimiz günlerde. E, Mayrılgız'ın da paylaştığı bir videoda görebildim ben bunu. E, Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo Adası'nda çekilen bir görüntü. 30 Ocak tarihinde YouTube'da paylaşılmış. Palmiye Yağ Öğretimi için kurulan Hı. bir fidanlıkta. Yani biraz önceki bahsettiğiniz ormanların yakılmasının ana sebebinin olduğu evet. yerde. kesilmesine ve yakılmasının. Çekilen evet. bir görüntü bu. Ee, bu görüntüde bir yaratık var. Bu yaratığı bazıları Malezyalı Çupakabra adı verilen ha, mitolojik kabra. Evet evet. Chupakabras. Chupakabra Malezyalı Çupakabra deniliyor. Evet. Biz... gibi. Neyse. Radyo'nun kuruluş yıllarında Chupakabras şarkısı çalıyorduk. Şeytan gibi. Ee, ona benziyor Aynen. Yerde böyle dolaşan şey de benziyor. Gulluma da benziyor. Ee, mitolojik bir hayvan olduğu iddia edilmiş. Bazıları cevabı uzayda aramış. UFO demiş. Şu görüntüleri size de göstereyim bakın. Bir yerde. Ya, radyonun Hareket kuruluş diyor. yılını hatırlattın. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Kesinlikle... O zaman de bir telefon numarasını hatırlatın da devam edin. Şarkısı edelim. var bunun. Buluruz yani. Tamam. Çupak Abra'sı şarkısı var. <gülüyor> 343 yani 0212 ile 343 41 41'i ararsanız 20 yıllık serüvenimizde ne, daha ne garabet ne gariplikler göreceksiniz. Çupak Abra'sı bile buluruz çıkarırız. Ama cevap ee, bu ikisi Ama de değilmiş. değil mi? Çupakabras da diymiş, uzaylılar da diymiş. Görüntülerdeki yaratık neymiş biliyor musunuz? Şeytanın ta kendisi. Ayı. Açlıktan hmm. bir deri bir kemiyor. Kalmış. Hmm. kalmış hmm. Güneş ayısı olarak bilinen bir ayı türü. Fotoğrafı da var Güneş ayısının ne neye benzediğine dair. Normal şartlarda yaşadığına boz hatırlatabilecek bir ayı. Ee, bu YouTube'daki görüntüyü çeken ve paylaşan fidanlık çalışanları. Yaratığı gördüğümüzde şok yaşadık. Hayatımız boyunca böyle bir yaratıkla karşılaşmamıştık. Arkamızdan birisi çıktı ve hayvana hayvana bayıltana kadar vurdu. Bilincini tekrar kazandığında ise onu ormana gitmeye zorladık. Harika. Anlatmışlar. Bunlar da plantasyon çalışanlar. Peki ben de şey söyleyeyim o zaman. Peru'da 2013'te olup biteni biliyor musunuz? 2013 Peru'da mı? Hmm. Bir şey, müteahhit kazıcı müteahhit şirketi gelip 4000 yıllık piramitleri yıkıp yerine AVM yaptığını hatırlıyor musun? Peru mi, Türkiye? Mi? Peru. Ha. Bu Peru. Libya'da da şimdi bütün eski tarihi anıtların yerine zaten gayet güzel şeyler yapıyorlar. Yeni inşaat şirketleri taşeron kullanarak oradalar buldozerlerle giriyorlar. Yani mesele sadece IŞİD'li galiba. Bir de şeyi söyleyeyim mi sana? Çok ilginç bir tarih kitabında bütün mesele bir böcek varmış. Evet. Barbar insanların yarattığı bir şekle benziyormuş. Hilal şeklinde bir yara açıyormuş. insan vücudunda Bu böcek. Böceğe ne diyorlarmış biliyor musun? Hilal. Küçük Türk. Küçük Türk mü? Evet, küçük Türk ve, ve sinsi ve kurnaz ve korku dolu bir şeyle Türkler o zaman zaten Anglophone ülkelerde, İngilizce kullanılan ülkelerde öyle nitelendiriliyor. Eski zamandan bahsediyorum. Ve bu böceği getirenler onlar ağaçları keselim diyorlarmış. Küçük Türkleri öldürmek için. Neyse Nasıl? ilginçmiş ama bu Borneo odasındaki görüntüyü ben size yayından çıktığım zaman gösterip e, dinleyici destek e, ha, haftasına da devam etmemenizi sağlayabilirim. Ama yapmayacağım bunu. Sonuçta yaşlar haftasındayız. Yaşlar haftası tabii. Ama ki. şöyle bir durum var. Ya, peki bizler bu konuda ne yapabiliriz diye sorduğunuz zaman işe hiç olmazsa sürdürülebilir palmiye denilen şeyin yani palmiye kullanılan maddeleri tercih etmemekte başlayabiliriz. Evet kadınlar e, dudak boyası parlatıcı olarak kullanıyorlar. Çikolatayı mesela. ekmeğin üzerine sürdüğünüz, evet. o ekmeğin üzerine sürdüğünüz çikolatada da var bunlar. Yani başka canlıların yaşam alanlarını tehdit etmeden üretim yapan markaları tercih edebilirler. Aynı zamanda yağmur ormanlarını hem de güneş ayılarını koruyan çevre örgütlerini destekte bulunarak bunu da yapabilirsiniz. İyi ben de sana Söz Çupak'a şarkısı bulup çal çalmazsam eğer. Tamam. Tam yani 96 yılında biri hatırladım. Çok heyecanlandım. Ben size görüntü göstermeyeceğim ama. Şimdi ilginç bir şeye geçelim. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. En önemli haberlerinden biri de Türkiye'nin 77 milyon insanın fişlenmiş olması. Türkiye'de yaşayan herkes fişlenmiş ve bu fişler de gösterilmiş, ispatlanmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Emniyet istihbaratın detaylı veri analizi. Adı da çok güzel kısaltması. DEVA. Ya da DEVA. Artık nasıl okuyacaksan. Her derde DEVA bir durum. Herkesin fişlemişsiniz çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, nüf Türkiye nüfusunun son, verileri göre, son verilerine göre, daha doğrusu, 77 milyon 695 bin 904 kişi. Türkiye nüfusu. Evet. Nüfus içerisinde. Bir kişi. daha söyle rakamı. 77 milyon kişi. Ki 600, bunun içine böcek möcek de koyarsak, yani saraydaki böcekler. Son bir daha alayım 645. 57 milyon 695 bin O 904 kişi bir tek fişlenmiyor. Neden? Onlar VIP. Ben de aralarındayım. Beni fişlemiyorlar. %13.3 olarak gerçekleşmiş artışı. Ama benle iyi geçirmeye da. devam edecek olursanız bu hafta sizden memnunuz. Bugünün başlangıcı siz de, iyi de iyi bu 904 kişinin arasına belki almayı da düşünebilirim. O, açık büfe. Evet, hayatınız boyunca açık puf yiyorsunuz değil mi? Evet, sınırsız. Belki sonra emri bile koymayı düşünebilirim. Yani bu artık nasıl bağlı, davranılacağına bağlı bana. Yani herkes derken önemli insanları fişlemediklerini de söyleyeyim. Mesela Cumhurbaşkanını da fişlemişler midir? Hayır. Onu paralel yapıp işlemiş olduğuna dair çeşitli haberler var. Bu sayılma, bu, bu deva işlemesi, deva istihbaratın, devaylı veri detaylı veri analizi. Ne varmış bunun içerisinde? Ne, ne gibi bilgilerim var? Her türlü bilgi varmış. Mesela? Özel hayat. Hmm. Selektörle sıkıştırılanlar. Özel hayatını? Sıkıştıranlar. Selektörsüz sıkıştıranlar. Ne yersin, ne içersin. Yemekte ne kullanırsın? Her şey var burada. Önceler alakalı bilgiler var yani. Ama e sorsalar zaten Parti, onu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu son derece önemli bence. Önemli, önemli. açıklama önemli, evet. yapmış. Yani bundan daha önemlisi can sağlığı diyebilirim. Yani yeryüzünde yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların haklarındaki bilgi fişlenmiş ve devletin elinde. Karanlık güçlerin elinde. Devlet her zaman aydınlık değil tabi. Bu arada e, mahkeme gönderilmeyen Atatürk Orman Çiftliği vasiyetini de açıklamış. Ha, bir Ona de, de vardı, değil mi? Evet. Partisi lideri Kılıçdaroğlu. Bu yazı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Atatürk Orman Çiftliği'nin Hazine'ye bağışlandı bağışladığını gösteriyor Atatürk'ün bunu, bunu demiş. Yani Atatürk Orman Çiftliği'ne bir vasiyet olduğu e, söylen söyleniyordu. O da elindeki belgeyle çıkarmış ve bu da arşivlerde var demiş. Bu yazıyı neden e, bu yazıyı hangi gerekçelerle göndermiyorsun demiş mahkemeye. Evet ilginç. Yani i̇lginç. hazineye bağışladı e, Atatürk Orman Çiftliği'ni hazineye bağışladığını gösteren bir yazı. Yani bu buna uymak zorunda olmayabilir kendisine. Ak Saray filan yaptırabilir. Ama en azından bu belgeyi de inkar etmemesi lazım. Yani Atatürk İnönü'ye bir yazı yazmış. Yani şöyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ndeymiş At İnönü Atatürk'e telgraf çekmiş. O zamanlar telgraf kullanılıyor şey yok Twitter. Atatürk orman çiftliğini hazineye bağışladığı için bunun üzerine Atatürk de İnönü'ye yazı yazmış. Son cümlesini okuyacağım sizlere diyor Kılıçdaroğlu Atatürk İnönü'ye şunu söylüyor. Mevzu bahis olan hediye Atatürk orman çiftliği yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymeti haiz değildir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim demiş. Bu belge mahkemeye gönderilmemiş. Hangi gerekçeyle göndermiyorsunuz diye sormuş. Fakat tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birkaç önemli kişi hariç onlara ait Kişisel verilerin emniyet istihbarat bünyesinde toplandığı doğrusu dünyanın en çarpıcı haberlerinden biri. En azından bugünün. Değil mi? Vatandaşlar bunun hesabını seçimde sormalı demiş. Bence bu da önemli bir haber. Obama, IŞİD'in eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush dönemindeki Irak işgalinin istenmeyen sonucu olarak ortaya çıktığını söylemiş. Evet. Çok ilginç. Evet. evet. Eşid'in 2003'teki işgalle bir el kaydeden çıktığını belirten Obama ki herkes biliyor, ya bu konuyla alakalı biraz derinlemesine bakan herkes bunu görebiliyordu. Ee, ateş etmeden önce <gülüyor> özür dilerim. Ateş etmeden önce nişan almak gerekiyordu diye de böyle bir militarist bir yorumda bulunmuş. İnsan duyarlanıyor. Evet. Doğrusu. Bak barış Nobel Barış ödülü neden verdiler? Bu metaforları kullandığı için evet. vermediler herhalde. Tabii ki. Yani biraz edebiyat ödülüyle karıştırmış olabilirler. Ateş böyle, etmeden güzel. önce nişan almak gerekiyor. Edebiyat ödülü. Mü? Mantık da olabilir. Mantık dalında veriliyor mu ödül? Veriliyor. O zaman bence o bir sonraki Nobel ödülünü mantıktan almasını biz de buradan yani duyuralım yetkilere. Benden bir ödül de verelim. Bugün benim günüm nasıl olsa. Bu Orada, arada ha, bu, lütfen. <gülüyor> dört üşitliği yapmışlar. Ben de onu söyleyecektim. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Irak'ın Embar ve Selahattin vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda Vatan Gazetesi'nden okuyoruz. Yazılı bir açıklama Irak Savunma Bakanlığı'nda. Orduya bağlı birlikler istihbaratı aldık. Üçü kadın elli terörist etkisiz hale getirildi demişler. Onlar da aynı Türkiye'deki bu kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Etkisiz hale getirme işlemleri de bulundukları evliliği hatıça vermek. Evet. Teröristler ait araçlar imha edildi demişler. IŞİD'de buna karşılık cevap olarak elinde esir olarak bulunan peşmerge askerlerini 21 Mart'ta yani Nevruz günü kutlayacağı, Nevruz'un kutlanacağı gün, gün yakacak. yakacağını söylemiş. Evet tam da işler Chris Hedges'in o çok çarpıcı yazısında 8 Şubat'ta Truth League'de çıkan yazısında olduğu gibi aldığımız terör verdiğimiz terördür başlıklı yazısında olduğu gibi biz gökten füzeler yağdırıyoruz, Evlerine, evlerinde birbirine sarılıp büzüşerek bekleşen aileleri yakıp kül ediyoruz. Onlar bir kafesin içinde büzüşüp bekleşen pilotu yakıp kül ediyorlar. Biz kara bölgelerimizde, siyah bölgelerimizde işkence ettiğimiz rehineleri gırtlağına soktuğumuz paçavralarla buarak öldürüyoruz diyor. Amerika'nın şeyi bu. Onlar da sefil barakalarda işkence yaptıkları rehineleri kafalarını keserek öldürüyorlar. Böyle gidiyor ve sonunda şöyle bitiyordu yazının yani terör uçurumun her iki tarafında da savaş tacirlerinin çıkarına hizmet eder. Yani terör yani bizim işlediğimiz terör hareketleri ve bize karşı işlenen terör savaş şehvetini körükler. Savaşın haçlı seferlerini adam devşirmenin bir aracıdır terör. IŞİD zalim olmasaydı onun zalim gözükmesini sağlamamız gerekecekti. Herkesin propaganda ihtiyaçlarının bol bol tatmini karşımızda yer alan fanatiklerin de kendi içimizdeki fanatiklerin de şansıdır. Burada trajedi bir tek trajedi var. Onca masumun ıstırap çekmesidir diyor. Terör şeyin savaşın motorudur diye bitiyor. ve Bol bol her iki tarafta üretmektedir diyor. Hakikaten son derece e, haklı görünüyor. Yani işidin. 12.000 yabancı askeri bulunduğu, 2000'nin de Avrupa'dan geldiği de bilgiler arasında doğrusu. Evet, halifelik olduğu sürece bu da devam edecektir diyor. Bir de çok berbat bir haberle, iki haber var. Biri iyi, biri kötü diyelim. Berbatını okuyalım. Diyarbakır'da olağan dönemden o hale geçiş var. Olağanüstü hale. Yeni kararla kent giriş çıkışlarına seyyar karakollar kurulmuş. Nedir bu ya? Veysi Polat'ın haberi T24'ten 13 yıl önce kaldırılan OHAL dönemini tekrar geliyor. Yani bir yandan Çanakkale e, anmalarına 100. yılında insanları sokmuyorlar bipler dışında bir yandan da Diyarbakır'a Giriş çıkışlara seyyar karakolları kurup kentin kritik bazı noktalarında zırhlı araçlar 24 saat nöbet tutuyorlar. Üçerli Çevik Kuvvet ekipleri de şehir içinde akşam 17'ye kadar volta atıyorlarmış. 13 yılında 15 yıl, 13 ili de Türkiye'de 15 yıl sürmüştü olağanüstü hal yönetimi. 2002'de kaldırılmıştı. Şimdi 17 on... 13 yıl sonra tekrar geliyor. Diyarbakır Merkez Sur Belediyesi Eş Başkanı Seyit Narin konuşmuş. Barış süreciyle birlikte özellikle Sur içi bölgesinde yoğun bir turizm patlaması yaşandı. Gelen turistler kentteki bu tabloyu görünce şaşırıyorlar. Güvenlik ortamı bu şekilde korku salarak psikolojik bir baskı uygulayarak sağlayamazsınız demiş. Sur, Sur Belediyesi Eş Başkanı da Seyit Narin de sürecin ruhuna da biraz ters değil mi demiş. Hı hı. Hakikaten barış sürecine pek uymamış. Bu arada da Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı, tarihimizin belki de en kısa grup toplantısını yapacağız demiş salıları oluyor ya. Buradan Türkiye ile tek bir mesaj paylaşmak istiyorum. Biz pazarlık partisi değiliz, Adalet ve Kalkınma Partisi ile hiçbir kirli pazarlığın içinde değiliz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var olduğu müddetçe sen başkan olmayacaksın HDP'liler bu topraklarda var olduğu sürece seni başkan yapmayacağız demiş ve bitmiş toplantı. Avrupa Polis Örgütü Türkiye'nin insan kaçakçılığının merkezi olduğunu açıklamış. Welcome to the jungle. Yeni mi öğrendiniz bunu diye sormak gerekebilir. Açık Dünyanın almıştır. en fazla mülteciyi barındıran bir yerinin, bir ülkenin ne olması beklenirdi başka? Ama Europol tarafından yayınlanan, yapılan açıklamada durum böyleymiş. Türkiye'nin Akdeniz kaynaklı insan kaçakçılığı konusunda merkez ülke olduğu açıklanmış. Evet, durum... E... Bu, yani bu hafta biraz <gülüyor> yavaş, daha doğrusu hızlı gitmeye çalışıyoruz ama haberleri biraz yavaşlatarak vermeye çalışıyoruz. Bir diğer taraftan da çok fazla haber olduğu için kaçırmamak, kaçırmak gibi bir durum evet, söz konusu. Biraz oluyor. özet oluyor ama yani mümkün Uy, olduğu bir kadar... bir için bir özet yani bu. Evet, şey de bir müzik dinleyip çıkabiliriz herhalde kendi müziğimizi kendimiz yapalım diyen mamazan da papaza kulak verelim çünkü açık radyonun da iyi kötü sokağın müziği halkın müziğini yapmak gibi ufak bir iddiası var sıradan insanların konularını konuşuyoruz. Bu da mamazan papaz grubundan John Phillips'in de ölüm yıl dönümüydü dün 18 Mart 2001'de. Papa John diye biliniyordu. Çok önemli bir grubun kurucu elemanlarından biri. Büyük katkıları var şarkıların yazılmasında ve aranjmanında da işte kendi müziğini kendin yap diye çevirebileceğimiz Make Your Own Kind of Music ile şimdilik ayrılımın huzurlarda. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh yeah. you Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 12. Radyo Şenliği. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve AçıkRadyo. Aynı zamanda da Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınında 12. Radyo Şenliği diye adlandırdığımız hoş bir durum var. Bugün 5. günündeyiz ve bayağı ciddi bir yol kat etmiş olduğumuzu tuhaf bir şekilde kendimiz de fark ediyoruz. Şimdi ta 20 yılın öncesinden radyoyu, radyonun kuruluşunda unutulmaz katkıları olan değil? Atilla Aksoy'la beraberiz. Günaydın. Günaydın Atilla. Hoş geldiniz. Yani yalnız uzun süre programlar yapmakla kalmayıp öncelikle e, maddi ve manevi olan üstü haber değeri yok. Etkileri olduğunu söylememiz lazım. Evet. Bu bu seneki şeyde Atilla çok o, daha önceki yıllara bu 12.sini yaptığımız e, destek programlarında e, belki bazı günlerde daha önceki, bir önceki yılı aşamadığımız oldu ama içerik olarak gerçekten de e, son derece tuhaf bir derinliği e, yaşadık. Herkes garip bir şekilde hatırlıyor. Yani 20-21 yıl öncesinin şeylerini işte bol bol e, eski yani Canan Pak'la konuştuk, Atilla şeyle de Engin Altaş'la Altaş konuştuk. Böyle de gidiyoruz yani. Bu umarım konjonktürel bir durum değildir. Yani bu bilinç açık radyoya sahip çıkma bilinci her zaman her dönemde vardır. Buna ihtiyacımız olduğu 20 yılda umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet yani dün mesela beklenmedik ya da belki de Artık zamanı geldi diye düşünebileceğimiz bir şey, bir, bir çeşit patlama oldu ve güzel. insanlar bayağı ciddi bir rekor kırmamıza da yardımcı oldular. Desteklerini gecenin geç saatlerine kadar dinledim. O ne güzel. Müthişti. Biraz başlangıçtan bahsedelim. Şeyleri falan da konuştuk hatta frekans değişikliklerini yaptırmak üzere yakacıklara bir yerlere gittiğimiz. <gülüyor> maceraları da konuştuk. Biraz senden duymak ihtiyacı olabilecek. Yani bir insan. dostumuzun, ortak bir dostumuzun bir lafı vardır. Çok severim. İmkansız olduğunu bilmiyorlardı. Onun için başardılar der. Bana Açık Radyo Projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Dolayısıyla başarıldı diyebilirim. Sadece e, e, açık olmasıyla, demokrat olmasıyla a, bir duruşu temsil etmesiyle değil. E, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli e, azınlıkları, çoğunlukları, e, ilişkileri e, onları da e, yansıtmakla doğrusu zaman zaman e, ee, kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı uh, unutturabilen uh, bir uh, sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba bu beslenmeye uh, hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerinde belki daha çok uh, uh, açık radyolar da yaratarak, uh, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum. Ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum. Evet zaten başlangıçta bu dediğin çok haklı tabii. Yani ilk daha şey yapıldığı zaman abidin Dino'nun bu taş baskıları hisse senedi olarak He. kurucu ortaklara sahiplik belgesi olarak dağıtıldığı zaman arkasında yatan yer alan ibarede de açıkça şey deniyordu yani biz bunu başka diğer radyolara bizim gibi özgün yani şöyle demişiz tam da söyleyecek olursam birden yüze kadar numaralanmış olduğumuz tuğralar litografilerinin arkasında özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir radyo kurma projesine 1995 yılında verdiğiniz bu yıl verdiğiniz desteğin Türkiye'de yeni projelere örnek olması dileğiyle diye de böyle bir Kehanette bulunmuşuz ama doğru çıktı mı bilmiyorum. Evet. <gülüyor> kehanetten çok bir dilek herhalde. Ama henüz ben şu anda Türkiye'nin yaşadığı en büyük problemlerden ya da sorunlardan birinin medya olduğunu düşünenlerden biri olarak doğrusu o konuda demek ki toplum olarak belli bir kesim olarak o sınavı çok iyi verememişiz. Yani o açıkça gözüküyor ve giderek de daha vahamet kespettiğini de görüyoruz evet. medyanın yani insanı şaşırma yeteneğini dahi evet. zorlayan örnekleriyle evet. e, geçen otomu. gün telefonda işaret ediyordum yani hakikaten yani haber nasıl yapılır <gülüyor> yapılmanı imal <edin>. edilir <gülüyor> anlamında vesaire Atilla Bey ben şey çok merak ediyorum hazır sizi bulmuşken de sorayım Şimdi böyle birisi Ömer Madre gibi çıkıp gelse ve açık radyo gibi bir projeden bahsetse size yani biraz imkansız olduğunu bilmeseniz bile kafanızda bu konuyla dair pek bir fikir olmasa da yani 90'ların Türkiye'sinden bahsediyoruz. Heyecan duyabilir miydiniz tekrardan medyanın bu haline baktığınız zaman? Farklı bir soluk gelebilecek bir noktada görebilir miydiniz yeni gelecek olan fikirleri? Yani bu soruya cevap vermek şöyle kolay değil. Bir kere yaşanmış bir şeyin aynı heyecan düzeyinde belki yaşanması çok kolay olmayabilir ama yani açık radyo olmasaydı ve bugün gelselerdi neredeydiniz diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir hesap sorarım. <gülüyor> Ondan sonra da elimden geleni yapmaya çalışırım herhalde. Evet elinden gelenler o günkü kadar olabilir mi olamaz mı onları bilmiyorum yani çünkü her gün programı yapma, yapmaya varacak kadar yani iş hayatının yanı sıra varacak kadar bir ara içindeydim radyonun evet yani buna ben de şeyi ilave etmek istiyorum yani Atiye Aksoy sadece hem kültürel olarak çok ciddi bizi derleyip toparlayan Aman yok bunu samimi olarak söylüyorum bir e, şeyde caz müziği başta olmak üzere bir ya, eksen verdiği gibi öte yandan da çok dar zamanlarımızda maddi olarak da fevkalade önemli e, <gülüyor> katkılarda da bulundu. Yani hep beraberdik. Belki de o ilk günleri e, bir parçacık anlatmak lazım. Yani Atilla e, Aksoy'un amcası Muammer Aksoy müteveffa benim hocamdı. Yani ta, de, şeydeki ilk hocam. Mülkiye, Mektebi Mülkiye Şahane'de yani Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve hukuk biz hiç tanışmıyorduk Atilla'yla ama e, Muammer Aksoy benim hayatımda metodoloji kavramını sokan insanlardan biri muhtemelen de birincisidir. Yani çünkü ilk dersinde bize her şey metottur <gülüyor> dedi. Wow. Altını çizerek kitabında ben bütün kitapların e, altını farklı <gülüyor> renkli kalemlerle çizerim diye gösterdi. Gözlerim büyümüştü ama şimdi ben aynı renkle olmakla beraber bütün kitapları mahvediyorum. Altını çizerek. <gülüyor> <Aynen>. ben, <gülüyor> ve oradan kaldı. Ama Atila ile tanıştığımızda hiç ortak şeyimiz yoktu yani daha önce görüşmemiştik bunu evet. hatırlıyor musun nasılsın? Tabii nasıl? canım, <gülüyor> ee, galiba benim şehrimde o odaya ki, gel diyen yani bir. Evet telefonla telefonlar. Tabii tabii geldin buluştuk projeyi anlattım ee, evet dedim hiç tekrar etme tekrar etme. Ama tabii sonra e, caz programlarını yap bu teklifinin geleceğini bilmiyordum. Ya. Bilseydim <gülüyor> ben, korkudan hayır derdim. Yani e, şimdi kültürel boyut falan diyor. E, 1500 e aşkın program yapmışım e, o dönem içinde. E, ve benim ağırlıkla e, cazın e, yani bir 60-50'ler tabii hiç tartışmasız ve 60'ların ortasına kadar olan dönemiyle bir Tanışıklığım vardı. Bilgim falan diyemem. Yani tanışıklığım vardı. Ama şu disiplinimiz var. Belki Mumer'den gelen, Muzaffer'den gelen, Muzaffer Aksoy'dan. Evet, Muzaffer Aksoy da babası. Ee, o da benim babamın şey, tedavisinde de rol almış. Çok önemli bir hematologdu. Profesör. Bir şey yapmaya değerse o zaman iyi yapmaya değerdir diye bir... E, lafı hatırlıyorum lafın sahibini hatırlamamakla birlikte dolayısıyla gece yarınlarına kadar çalışıp cazı öğrenip sonra da radyodan ukalarlık etme cesaretini göstermiştim o, müsaadenizle ikinci merak ettiğim soruyu sormak istiyorum ama dur önce bir müzik arası verip biraz de bu amacı da biraz destek toplamak arkadaşlar Doğru, unutunuz doğrudur. galiba <gülüyor> Ne dinliyoruz ilk olarak Atilla? Bir Koreli sanatçı Fransa'da 1980 ortalarında itibaren caz eğitimi almış. Yonsun diye. Ondan bir önce Bağdat kahvaltısını ya da Bağdat'ta kahvaltıyı dinleyeceğiz. Bana heyecan verişi şöyle yani Caz'ın ölmeyeceğini, bütün o pazarının küçülmesine, ilginin azalmasına, popa çok ağırlıklı yenik düşmesine rağmen dünyada da bu bu tür tınılar yeşerebiliyor ve o o buluşmalar, o füzyonun yeni zenginlikler yarattığını hatırlatan bir parça bu. Umarım keyif alır dinleyenler. E, o zaman bir Davudi sesinde telefon numaramızı da tekrar De, destek gelsin. Hatta iki defa söyleyeceğim. Tabii ki 0212 kodla 343 41 41. 343 41 41 arayın, destekleyin. Bu radyo hep açık kalsın. No, no, no. no, no. Do na na na ba ba ba ba na Do do do da da da ba da ba do Do do do da da da ba ba dinledik. Yolun Sumna... ...Koreli... E, ...genç bir sanatçı... ...Fransa'da caz eğitimi... ...şanson eğitimi e, ağırlıklı almış... ...sonra caza kaymış... E, e, ...Seul'den böyle bir ses. Muazzam bir müzik yani... ...skat yapıyor ama yani... ...hakikaten olacak iş değil... E, ...çok sevindik... ...bunu da tanıdığımıza. E, sen... ...Kabu Verde'den de... Ha, ...evet... <gülüyor> Telefon arasını buluştum. İlk programda e, o arada Cesario Evora e, ünleniyordu. Hayatımızda adını duymadığımız bir sanatçı. Cesario Evora diye birisi var. Bunu çalmamız lazım dedi. <gülüyor> çalmamız lazım dedim. Ve e, ilk işte Rododendron ve Müzik Bahçeleri programında pazar günleri, pazar sabahları olan e, ben çalmak istedim ama çalara kendi açık radyoya onun ruhuna uygun biraz bilgi toplamaya çalıştım. Daha ortada senin de söylediğin gibi ana, en önemlisi iTunes yok vesaire yok. Hiçbir tanınmıyor. Wikipedia yok. Evet. Ve, e, e, Kanada, Kanada'dan gelen bir arkadaşımın bir videosundan şey yapmıştım. Neyse telefon numarasını buldum ve telefon numarasını bile verdim. <gülüyor> kolay bir numaraydı. Kadının yani. ev numarasına kadar ulaştık yani. Sonradan 256 falan gibiydi telefon numarası. Şu anda hatırlamıyorum ama yani 20 sene olmuş. Çıplak ee, ayaklı Diva evet. diye sonradan herkesin çok iyi bildiği. Evet. Evet. Atilla Aksoy'la beraberiz onu da hatırlatalım. Açık Radyo'nun ilk kuruluş günlerinden beri beraber olduğumuz sanat eleştirmeni de diyebilirim kritik e, reklamcı ve de müzik sever dostumuz yani bir... Açık radyo sever. Açık radyo severdi diyebiliriz. Ee, canım e, şunu da ekleyeyim hemen. E, yani 1500 saat e, program yaptım deyince e, baktı Didem'de arkadaşımız. Yani pek çok program var. Standartlar diye başlamış. Rododendron ve müzik bahçeleri bu pazardı galiba. Pazar günleri miydi? Pazar, pazar, pazar, da evet. pazar. Ayrıca Caz Dergisi, Caz Saati, Yarına Dört ışık diye bir program. Caz tarihinde Seyru Safa ve Dünyanın Cazı programları var. Bir de arada Olimpiyatlar ve İstanbul üzerine biraz çalışmışız. Yarına Dört ışıkta başka bir projeydi galiba. Ve çok önemli bir şeyi de hatırlıyorum. Caz müziğinin Türkiye'de yaygınlaştırılmasında karınca kararınca bir rolümüz olduysa ...bu büyük ölçüde de Atina sayesindedir... ...ve İKSV Caz Festivali'nin... öncülüğünü de yaptığımızı... ...hatırlıyorum doğrusu. E, Olimpiyat ve e, İstanbul... ...konusunda e, bir... ...radyo dışında bir şey aktarmak istiyorum... ...çünkü geçenlerde... E, geçen derken birkaç yıl oluyor bu... ...İstanbul'un yeni Olimpiyat... ...adaylığındaki... E, ...döneminde bir panel oldu. E, o panele davet edilmiştim... E, İstanbul'un tanıtımı ve marka şehir olması üzerine. E, panelden önce de e, ne söyleyecekler mi? Böyle bir iki paragraf e, özetini istiyorlar. Ben de yazdım gönderdim. E, başlıkta şöyle yazıyordu. Mama annemin reçelleri ve İstanbul olimpiyatları. E, İstanbul'un olimpiyatlarla marka oluşu o diye ee, Sekreter telefon etti dedi ki acaba bir yanlış olmaz bu yani konuşmanız mı annenizin e, reçelleri üzerine mi olacak diye onun üzerine bir olayın hikayesini anlattım ee, izin verirsen Mustafa, e, tabii, aktarmak ederim. isterim ee, anneannemin o zamanki ismi Kalitarya olan e, Florya'da Şenlikköy olan bugün e, orada işte dedemden kalma bir evi ve bahçesi var Bahçeli bir evi var daha doğrusu. Oldukça yıkık dökük ama biz tabii torunlar olarak okul tatile girince yaz başında hemen oraya gidiyoruz. Anneannemin de hayatı o torunlarından şenleniyor. şenleniyor tabii. Ve en büyük keyfi özellikle sabah kahvaltıları. Kocaman bir masa bahçede bize açmalar alıyor vesaire. Bir açmacı geçiyor bağırarak sokağımızın önünden. E, bu arada e, yan sokağın en sonunda da e, mama anne dediğimiz Ali Bey'in, e, o zaman vefat etmiş Ali Bey'in e, eşi var. Anneannemin en yakın e, arkadaşı. Arkadaş, Çünkü dedemle Ali Bey'e çok yakın iki arkadaşmışlar. E, Rum orijinli e, mama anne, mama anne işimizin nedeni de o zaten. Fakat onun çocuklarından bir tanesi Amerika'da, bir tanesi şehirde yaşıyor, onun kimsesi yok. Ve dolayısıyla biz gelir gelmez bizi kahvaltıya çağırıyor sürekli olarak. Bana gelsenize, bana gelsenize diye. Anneannemin en sev sevdiği arkadaşı olmasına rağmen yani bir hayat yoldaşı neredeyse olmasına rağmen anneannem kıskanıyor bizim oraya gidişimiz. <gülüyor> Fakat Mama Mama de çok güzel reçeller yapıyor. Yani her reçeli yapıyor ve müthiş bir sofra şey yapıyor. Şimdi anneanneme nasıl söyleyeceğiz? Derdimiz bu. Neyse biz e, ekmeğe cimize koyuyoruz. Yedik diyoruz anneannem mutfaktayken falan. E, o bizi yedik senediyor. Biz kaçıyoruz. E, oraya gidiyoruz. Yine bir sene gittik. Bir gittik. Aa evin camları kırık. Evde kimse yok. Ev terk edilmiş. Ya Mama Anne nerede? Ne oldu? Ee, i̇şte e, birkaç genç çamları kırdılar. Gavur git buradan dediler. Ee, o da çok üzüldü vesaire. Sonra da Amerika'ya oğlunun yanına gitti. Bu Şimdi, 1955 mi? E, olabilir. <gülüyor> olabilir. E, oraya tesadüf etmiş olabilir 56 olabilir yani bunlar çünkü küçük bir olay olduğu için 55 olayların içinde miydi onu tam Yok. çıkaramıyorum ama en yani altı 7 Gülle e, mi? E, dolayısıyla e, ben de bunu anlattım dedim ki o gün de Hrant'ın e, e, öldürüldüğünün e, bir e, e, seneyi de e, yani sokakta insanlar yürüyor. O, Hepimiz e, Franklin izliyor. E, i̇şte Mamani'nin reçellerinin hikayesi bu. Bu bagajı halletmeden İstanbul'un olimpiyat kazanarak kendisini bir süper marka haline getireceğini düşünmek kadar saflık, aptallık, <gülüyor> enayilik, e, bu dünyanın dışında yaşamak gibi bir durum olamaz diye düşünüyorum. E, anlattım. Bazı dinleyenlerden bazıları çok keyif altlar. Bazıları ise hmm, rahatsız, rahatsız olmuş. olmuş olabilirler. Oradan geldi aklıma. Evet. evet. Peki Can senin soruna geçelim o evet. zaman. Evet. Aslında bir şekilde cevabını da almıştım ben sormak istediğim sorunun. En merak ettiğim ikinci sorunun. Şimdi şu andaki teknik gidişata baktığımız zaman önümüzde böyle bir parça ya da bir bilgiyle alakalı e, herhangi bir soru işareti bulunduğu zaman kafamızda kullanabileceğimiz çok farklı mecralar var. Bunların en temeli de internet. İnternet üzerinden o soru işaretini bir şekilde giderebilmemiz zaman açısından Büyük çok ölçü. fazla Tabii. işimizi kolaylaştırıyor. Ama 1500'ün üzerinde programdan bahsediyoruz ve bunların çoğu da 90'larda ve 2000'lerin başında yani 2000 e, teknolojinin şu andaki gibi yaygın olmadığı internet teknolojisinin şu andaki kadar yaygın olmadığı bir dönemdi. Bu 1500 programın, 1500 üzerindeki programın hazırlanışı ve onun sunumuyla alakalı teknik durumları ben biraz merak etmiştim açıkçası. Nasıl bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkıyordu? Çünkü yani, bir disiplin de olsa gerek bu işin içinde. De, ben, ki... işin zaten bir dedikasyon yani o işe kendini vermeye ve zamanla ona adama ama... Evet. O cümleyi söyledim, bir işi, bir iş yapmaya değiyorsa iyi yapmaya değiyordur diye. İyi yapmanın tarifi benim için e, tüm enerjim, tüm zamanım, tüm e, imkanlarım haline gelebiliyor. O, Açık Radyo böyle bir e, projeydi, böyle bir idealdi ve o idealde devam ettiriyor o, ne güzel ki. E, dolayısıyla da boşuna yapmamış e, olduk herhalde. Ee, ev, evde bir stüdyo kurmak zorunda kaldım en sonunda. Çünkü her gün gidip, gelmek iş hayatımı e, alt üst etti. Dolayısıyla e, evde gece yaralarına kadar, saat 2'ye kadar vesaire o stüdyoda doluyordum. Ama şunu da söyleyeyim yani e, ben bir DJ e, değilim. olamam da zannetmiyorum. O yaştan sonra da ol, ol, olamazdım. E, dolayısıyla araştırıp biraz yani Caz'la olan ilgim, e, caz'ın bize e, tarih öğretme bakımından belki de en ilginç e, müziklerden biri oluşu. Hı. Dolayısıyla e, o bir e, Amerika gibi bugün dünyaya biçim veren bir e, kıtanın e, diyelim, hiç olmazsa kuzeyinin e, e, bütün sosyal tarihini, siyasi tarihini, e, yapısını gelişmeleri vesaireyi oradan tabii e, o cazla çok bağlantılı dolayısıyla evet. ilgimi çekiyordu e, bir kitap kurtlu tarafım var hiç e, pek yazıların da var e, kitaplar üzerine yazılar üzerine yani eleştirmenliği de var tabii bu e, yıllar var yani onun için söylüyorum evet e, yani sonuç olarak e, çalışma emek gerekiyor yani emek olunca da yapılabilir yani da, dahi olmaya gerek yok Evet. evet şimdi ben de yukarıda bizim katta duran bir caz ağacı var ya Hı, evet. onu da Atilla getirdi işte bize <gülüyor> öğrenelim ağacın köklerini hiç unutmayalım diye o, onun hediyesidir o, onun <gülüyor> yani. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Ondan ee, önce izin ver. 0212 343 41 41 Altını çizerek hatırlatayım. 343 41 41 Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınıdayız ve desteklerinizi bekliyoruz. Ne dinliyoruz? E, Cecil McLaurin Macla son zamanlarda biraz oldu değil biraz ela biraz sara bunları buluşturabilen ama az çalışması olan Hayti'li bir babanın ve Fransız bir annenin Miami'de doğmuş bir, bir melez <gülüyor> bir melez <gülüyor> evet. 343 41 41 My heart has a tom-tom beat You bring out the savage in me Primitive love cries move my ears With the pressure of a hundred million years You bring out the savage in me Oh, call it madness or sin How was I not to know What was creeping within me, just like Tarzan, be my ape. Man, I'm getting so ferocious and I can't escape, man. You'll find out how wild I can be for you.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 You'll find out how wild I can be while you bring the sound 1500 programın üstüne yenilerini ilave edilmesi zamanı gelmiş oldu. Eyvah, <gülüyor> <Anlaşılıyor>. eyvah. <gülüyor> Açıkça bu da çok... Şarkının adı neydi? The Savage Me mi? The, the, the Savage and Me. Yani vahşi... You evet. bring the Savage Me diye. E, o Afrika kökenli, e, evet, evet. kadar güzel e, ifade edince heyecanlandım ben de evet, Bayağı takip ediyorsun Atilla Aksuay'la beraberiz. Hayır. Açık Radyo'nun kurucularından aynı zamanda da sayısız program yapan destekçilerinden Atilla Aksöyler. Peki şöyle bir şeyi de biz hatırladık bu 20. Yıla girdiğimiz zaman şöyle de bu Genel Kurul'da da konuşmuştuk bu senekinde ben fak bir yazı kalem aldım yani şunu diyorduk Genel Kurul davet yemek altını çizmeye çalıştığımız gibi. Bir tür mini bir mucize oldu bu şey yani 20 yıl. 95'in bahar aylarında yeni kurulan radyonumuzun henüz mevcut olmayan yayın akışını harıl harıl tartışmış. Sonunda her hafta irili ufaklı en az 100 programdan oluşan Minestrone gibi zengin bir çiz, hebze çorbası gibi bir program üzerinde anlaşmıştık. Dünyada da benzerini görmediğimiz bu akıştan herkes memnun kalmıştı. Bir küçük mesele vardı yalnız. Eşi menendi görülmemiş bu oyuncağın en fazla 6 ay, hadi bilemediniz bir yıl ömrü olacağı kanaati aramızda hayli yaygındı ama kurucuların hepsi şu fikirdeydi hatırlıyorsundur. Ne kadar kısa ömürlü olursa olsun gene de denemeye değer diyorduk. Evet ayrıca canım. Tabii hatırlıyorum ama şahsen ben bunun dışında itiraf edeyim ben iyimser bir insan ee, yani belki en büyük hayattaki pro, hatalarımdan bir de o, o aşırı iyimser olmak neredeyse saflık düzeyinde dolayısıyla e, yani ben imkansız ol, olduğunu bilmiyordum dolayısıyla ben e, başarılabileceğini düşünüyordum hatta daha az zahmetli bile olabileceğini düşünmüştüm yani o kadar ayıbimdir. Ee, da ayıbimdir yanılmışsın istabı bu arada destek programında olduğumuzu ve 343, 441, 41'den desteklerinizi beklediğimizi e, galiba bu radyoya biraz emek vermiş bir kişi olarak ben e, Atilla Aksoy belirteyim altınıcısıyım. Evet. <gülüyor> Çok evet. bir de tabi Atilla e, bil, bilinmeyen özelliklerinden birini daha da ben söyleyeyim bazı e, fikri sabit şeklindeki inatları da vardır. Mesela biz işte bir Ernehan diye Elmadal'da berbat bir yerde ya, yıllar değil. yılı kalırken yani apartman yani. dairesi içinde stüdyo olarak gerçi biz daha önce bir stüdyodan devralmıştık onu ama çok giderek de köhnemiş bir hali vardır. Atilla'nın ısırla bütün depremiyle şu suyla bu suyla üzerimizden silindir gibi geçen çeşitli olaylarda her zaman burayı değiştirmemiz doğru. gerekir, kendimize ait doğru. bir yer ee, sahibi olmamız gerekir. bu yani bazen insanı yorar da bu, ama yapamıyorsun çünkü yani. <gülüyor> o da doğru. Ama sonuç olarak buraya geçince ilk davet ettiğimiz insanlardan biri doğal olarak oldu. Yok, Çünkü burada memnunuz hayatın ve Atilla buraya gelince ağladı. <gülüyor> <gülüyor> Burayı görünce gözleri doldu yani. Ee, Doğruç inanamadım. i̇nanamadım. Yani aradaki e, fark e, asırlar gibiydi. Yani. Asırlar gibiydi enerjimi alıyordu o, harbiyedeki yer. Yani düşürüyordu enerjimi. Düşürüyordu şimdi... değil mi? Evet. Biz de buraya geçince fark ya, ettik onu yani. çok konsantre, çok çok farklı. ışıkla ışık bile çok fark ettiriyor. Evet. Ee, bunu bir Atilla programı yapmayalım da. Evet, e... ya bir de son bir soru sorayım. Estağfurullah. Zevkle. Yani e, e, bütün bu deneyim kişisel minik şeyimiz daha ilkSW e, caz festivalinin de bayağı destekçisi olduk açık radyo olarak da emek verdik sayende de e, bir yani Türkiye'de gerek kültüre gerek siyaset ve demokrasi kültürüne katkıda bulunmaya çalıştığı açık Radyo çok sayıda program 1100'ün üzerinde gönüllü programcı program yapmış bu dünya çapında da bir rekor gibi bir şey aslında rekordur herhalde benzeri yok ve her dalda yani arılar da var şimdi şu anda kokulara da kokuya da dönüyoruz tekrar bu açık radyo üzerinden programlarından da pek çok kitap da çıktı bir, bir kısmında biz de yayınlama projesindeyiz 20. yılda ve buradan nereye e, gidebiliriz yani medyanın feci bir durumda olduğunu da söyledin ki katılmamak mümkün değil, neler yapabiliriz, ne yapmalıyız ve bu desteği nasıl sürdürmeliyiz? Yani bu, bu çok böyle kolay şıpşak cevaplandırılacak bir soru değil. İki açıdan kolay soru değil, hafif bir soru değil. Ama bildiğim bir şey var. Bundan 20 sene öncesine gidelim. İnsanların iletişim, haberleşme, teknolojilerine, kaynaklarına, Demirsen'in işaret ettiğin işte internet vesaire. Bütün onlara bakalım, bugüne bakalım. Belki bir radyo etrafına örülmüş bir kültür merkezi oluşturmak düşünebilir Bu bir işte dijital dünyayla bütünleşerek olabilir. Ama radyonun çok önemli bir tarafı var tabii. Yani ses, o sahicilik vesaire, canlı oluşu şu bu vesaire ama belki buna bir, bir fotoğraf boyutu, bir video boyutu da katmak gerekir. Televizyon anlamında söylemiyorum ama bu yani bilirsin sergi severim ben <gülüyor> Sergiler beni heyecanlandırır. Birkaç tanesine de elimdeymişti. Ee, ortak ee, yaptığımız da var. Onları tabii, da söylemedim tabii. yani. Magnum'un <gülüyor> 20. şey şey 68'in 68, 68. 68 kaçıncısı? 30. yılıydı. 98'de Magnum sergisi yaptık. Bir de unutulmayanlar. Yeni, unutulmayanlar yeni 100 yıl yani. Evet. E, e, tam 100 yılın başında. E, yani ben o burayı artık bir kültür merkezi olarak e, görmek. Dolayısıyla o fonksiyonlarda e, neler yapılabilir bunu yavaş yavaş, belki hızla düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, şu heyecanlandırıyor beni. 20. senede bir destekçi rekoru kırılıyorsa demek ki heyecan büyüyor. En azından gerilemediğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ee, dolayısıyla hem yeni jenerasyonlara e, daha rahat ulaşabilmek açısından e, belki e, yani bir aplikasyonu bile olabilir şimdi. Işte. <gülüyor> Gençleri bakın. E, tabii e, bu, bugün de Dünya Yaşlılar Günü saygıyı hak ediyoruz. <gülüyor> Bundan sonraki 20 yılımızı nasıl geçireceğiz? Bu kültür merkezinde nasıl görev alacağız? Bunları da konuşabiliriz tabii. <gülüyor> bu kalabalık <yapıyoruz. gülüyor> <gülüyor> Bol bol. <gülüyor> evet. Peki, Atiye çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar kutlarım. Ee, Gururumuzsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çıkarken ne çalıyoruz? Bir şey daha bunu getir. Getir beni. Ama 343 341 41i daha söyleyelim mi? Bol bol tabii telefon çaldırmanın tam zamanıdır yani e, 0212 koduyla 343-41-41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel yayını. 12. Radyo Şenliği